Allah'ın izniyle, Şeytan'ın rejim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne alhamdulillahi rahmduhu ve nasdaqinhu ve nasfaqiru ve nasuzullahi min şururü infisna ve nasiyat amalina. Men yehtihi Allahu falamuzillale ve men yudil falahadiyle. Ve işhedu inna ilah illallah uahdhu la shirkala ve işhedu inna muhammedan abduhu ve rasulu. Abbabat. Fina istiqal hadis kitab Allah. Ve hayrul hidi hidi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muhtesasatuha ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin finnler. Evet bugün konumuz inşallah ihtilaf sebepleri, bidatçilerin ve Müslümanların ayrılığa düşme sebepleri üzerine şüphesiz Bidat'in kötülüğünü bildiren ayetler ve pek çok hadisler bidat ehlinin özelliğini ifade ediyor. Bu özelliğin en başında da parçalanıp ayrılmak gelir. Bu yüzden onlar gruplara bölünmüşlerdir. Öylesine ki Müslüman olmaları ve İslam'ın hükmü ile haklarında hüküm verilmesine rağmen onları İslam bile bir araya getirememektedir. Şu ayetlerde bu durum açıkça ortaya konuyor. Maide suresi 159. ayetinde Dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Rum suresi 31-32. ayetlerinde Dinlerini parçalayan ve bölük bölük olan müşriklerden olmayın buyruluyor. Enam suresi 153. ayetinde de Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun, başka yollara uymayın. Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. Bölünüp parçalanmanın özelliklerini gösteren başka ayetler de vardır. Hadiste ise mütevatir bir hadiste gelecekte benim ümmetim 72 gruba 73 gruba ayrılacaktır buyurulmuştur. Parçalanıp bölünmek hadisesinin manasını bedenen ayrılmak olarak ele alırsak ki doğru manası da budur. Bu mezhep ve görüşlerde ayrılığa düşmekten meydana gelir. Bölünmeyi mesele olarak ele alırsak bu görüş ayrılığı anlamındadır. Nitekim Ali İmran suresi 105. ayetinde parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın buyurulmaktadır. Bu ihtilafının sebebinin ne olduğu mutlaka araştırılmalıdır. Bunun iki sebebi vardır. Birinci sebepte kulun herhangi bir ro rolü yoktur. Bu ezelde yazılan bir kaderle ilgilidir. Aleyküm selam ve rahmetullah. İkincisi ise kulların kendilerinin çalışıp elde ettikleriyle ortaya çıkandır. İşte bizim üzerinde durmamız e, gereken, bugün üzerinde duracağımız konu da budur. Ayrıca birinci sebebi yani e, ezelde yazılan kaderle ilgili olan e, ayrılığı da bir giriş mahiyetinde ele alacağız. Çünkü Bunda bidat konusunda derinlemesine bilgi sahibi olmak isteyenler için iyi bilinmesi gereken köklü bir anlam vardır. Allah azze ve celle Hud suresi 118-119. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Rabbim dileseydi insanları bir tek ümmet yapardı. Fakat onlar çeşitli dinler üzerinde ihtilaf etmektedirler. Ancak Rabbinin merhamet ettikleri hariç Rabbin onları bunun için yaratmıştır. Allah azze ve celle bu ayetinde haber veriyor ki, insanlar sonsuza kadar ihtilaf, ayrılık içerisinde olacaklardır. Bununla beraber Allah Azze ve Celle onları ancak ihtilaf için, sadece bunun için yaratmamıştır. Bu anlam müfessirlerden bir grubun görüşüdür. Ayetteki Rabbin onları bunun için yaratmıştır ifadesinin anlamı, ihtilaf için onları yaratmıştır demektir. Bu Malik bin Enes'den rivayet edilir. İmam Malik, Rahimeullah, bunu e, bu anlamı biraz daha açarak şöyle demiştir. Allah Azze ve Celle onları bir kısmı cennete bir kısmı sair cehenneminde olmak üzere yaratmıştır. Bunun bir benzeri de Hasan el Basri, Rahimeullah'tan e, rivayet edilmiştir. Ayetteki halagahüm e, kelimesindeki hum zamiri insanlara racidir. Yani onlar yarattı ifadesi insanları yarattı demektir. Buna göre insanların ezelde Allah'ın bildiğinden başka bir şey yapmaları mümkün değildir. Bu ayetteki ayrılıktan maksat güzellik, çirkinlik, uzunluk, kısalık gibi şekildeki ayrılık değildir. Siyah ve beyaz olmak gibi renkteki bir ayrılık da değildir. Kör, sağır, görür, duyar olmak, bu şekilde yaratılmış olmak gibi ayrılık da kastedilmiyor. Cömert olmak, cimri olmak, korkaklık, cesurluk gibi ahlakla ilgili bir ayrılık da değildir. Veya bunlara benzeyen değişiklikleri içeren ayrılıklar, ihtilaflar değildir ayette kastedilen. Fakat ayetteki ihtilaftan, ayrılıktan maksat Allah Azze ve Celle'nin ayrı düşünenler arasında hükmetmeleri için onun varlığından dolayı peygamberler gönderdiği ayrılıktır. Allah Azze ve Celle bu hususu bildirmek için Bakara Suresi 213. ayetinde şöyle buyuruyor. İnsanlar bir tek ümmetiydi. Sonra Allah, müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberleri gönderdi. İnsanlar arasında anlaşmazlığa düştükleri hususlarda hüküm vermeleri için onlarla beraber hak yolu gösteren kitapları da gönderdi. Ayette zikredilen ayrılığa düşülen hususlar, insanı ahirette cennetlik veya cennemlik yapacak görüşlerde, mezheplerde, dinlerde ve akidelerle alakalıdır. İşte ayetlerde bildirilen ve tekrarlanan ayrılıktan kastedilen budur. Onlar arasında meydana gelen bu ayrılıklar birkaç çeşittir. Birincisi, e, inancın, akidenin kaynağında olandır. E, ata'nın, tabi'nin alimlerinden, ata'nın da aralarında bulunduğu bir grup müfessir bu görüştedir. Ata şöyle der, Hud Suresi 118-119. ayetindeki, Onlar ihtilaf etmektedir. Ancak Rabbinin merhamet ettikleri hariç, Rabbin onları bunun için yaratmıştır ayetindeki onlar Yahudiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve Müslüman Müslümanlardır demiştir. Rabbinin rahmet ettikleri ise sadece Müslümanlardır. Bunu İbn Vehb rivayet etmiştir. Ayette ilk bakışta görünen anlam da budur. Bu ayrılığın temeli tevhidi ve tek olan Allah'a yönelmek e, hakkındadır. İnsanlar genelde kendilerini bir yaratanın ve yönetenin bulunduğunda ayrılığa düşmezler. Bu konuda ihtilaf etmezler. Şu kadar ki insanlar yaratıcının tayininde çeşitli görüşler halinde ayrılığa, ihtilafa düşmüşlerdir. Kimisi Allah ikidir, kimisi beştir demiştir. Tabiatın veya zamanın, dehrin Allah olduğunu söylemiştir. Yıldızların, bazı insanların, ağaçların ve taşların veya elleriyle yontarak yaptıkları şeylerin bile Allah'a... E, ilahlık vasfında ortak olduğunu ileri sürenler çıkmıştır. Aleykümselam ve rahmetullah. İnsanlardan kimisi Allah'ın varlığını ikrar etmiş, kabul etmiş, fakat Allah Azze ve Celle peygamberlerini gönderip, ümmetlerine hakkı batıldan ayırıp açıklayana kadar, onlara çeşitli görüşler üzere, insanlar çeşitli görüşler üzerinde bulunmuşlardır. Allah Azze ve Celle peygamberlerini gönderince, gereği gibi hakkıyla Allah'ı bilip, onu layık olmadığı sıfatlardan tenzih etmişler, onun ortağının, eşinin, benzerinin, çocuklarının olmadığını, onun bunlardan beri olduğunu, uzak olduğunu bilmiş ve benimsemişlerdir. Bunu ikrar edenler, ayetteki Rabbinin merhamet ettikleri hariç ifadesine girmektedir. Onu inkar edenler de, Rabbinin, yemin ederim ki cehennemi hep cinler ve insanlarla dolduracağım sözü tamam olmuş, yerini bulmuştur, ayetinin kapsamına girerler. Yani Hud suresinin 119. ayetinin kapsamına. İlk kısmın rahmet ifade eden ayete girmesi, ihtilafa düşme özelliğinin kendilerinde bulunmayıp ittifak ve uyum özelliği içerisinde olmalarındandır. Bu özellik, Alimran i̇mran suresi 103. ayetinde, Hepiniz Allah'ın ipine sarılın, ayrılmayın ayetinde ifade edilen özelliktir. İbn-i Ömer bin Abdülaziz'den, Hud suresi 119. ayet hakkında, yani Rabbin onları bunun için yarattığı ayet hakkında şöyle rivayet etmiştir. Allah Azze ve Celle rahmet ehli olanları ihtilaf etmesinler diye yaratmıştır. Bu aynı zamanda İmam Malik, Tavus el-Yemani, Tavus'un cami isimli eserinde nakledilmiştir bu görüş. Bu anlamdadır. Buna göre rahmet elinin dışında kalan diğerleri ihtilaf özelliği, ayrılık özelliği üzere kalmış, Açıkça hak olana aykırı hareket etmişler ve doğru olan dini bir yana bırakmışlardır. İmam Malik de şöyle der. Allah'ın rahmet ettikleri ayrılığa düşmemişlerdir. Nitekim Bakara suresi 213. ayetinde şöyle buyruluyor: İnsanlar bir tek ümmet idi. Allah müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberler gönderdi. Anlaşmazlığa düştükleri konularda insanlar arasında hükmetmek için onlarla beraber hak kitabı indirdi. Kendilerine kitap verilenler sırf hasetlerinden dolayı kendilerine açık deliller geldikten sonra o hususta ayrılığa düştüler. Allah inananlara kendi izniyle ihtilaf ettikleri hakkı gösterdi. Allah dilediğini doğruya iletir. İnsanlar bir tek ümmet idi. Onlar ayrılığa düştüler. Bunun üzerine Allah peygamberlerini gönderdi. Ayetinin ifade ettiği anlama göre Allah azze ve celle haber veriyor ki insanlar ayrılığa düşmüşler. Birlik olmamışlardır. Bunun üzerine ayrılığa düştükleri hak hususunda onlar arasında hükmetmeleri için Allah Azze ve Celle peygamberlerini göndermiştir. İman edenleri de Allah Azze ve Celle bu ihtilaflardan kurtarıp hidayete erdirmiştir. Sayı hadiste şöyle buyuruluyor: Biz dünyada sona kalan, ahirette öne geçenleriz. Nitekim onlara yani bizden önceki ümmetlere bizden evvel kitap verilmiş, bize kitap onlardan sonra verilmiştir. Bu cuma günü Allah'ın onlara farz kıldığı gündür. Onlar bugün de ayrılığa düştüler. Yüce Allah o gün hakkında bize hidayet verdi. İnsanlar bugün hakkında bizim arkamızdan geleceklerdir. Yahudiler için yarınki cumartesi, Hristiyanlar için de yarından sonraki pazar günü vardır. Bunu İbni Kesir Bakara suresinin 213. ayetini tefsir ederken zikreder. E, rivayetin aslı Abdurrazzak'ın musannefindedir. İbni de Zeyd bin Eslem'den insanlar tek bir ümmet idi ayeti hakkında şu rivayeti e, nakleder. İnsanların tek bir ümmet olduğu gün Allah'ın onlardan söz aldığı gündür. Yani misak günüdür. İnsanlar bugünün dışında tek ümmet olamamışlardır. Yüce Allah insanlara peygamberlerini müjdeleyici ve uyarcı olarak gönderdi. Allah iman edenlere üzerinde ihtilafa düştükleri gerçeği izniyle gösterdi. Allah dilediğini doğru yola iletir. Evet, geçmiş ümmetler ve ümmet Muhammed arasındaki görüş ayrılıklarına örnek vermek gerekirse, insanlar e, az önce naklettiğimiz hadiste de görüldüğü gibi, Cuma günü hakkında ayrılığa düşmüşlerdir. Yahudiler cumartesi, Hristiyanlar pazarı, Cuma yerine geçecek gün olarak tayin edindiler. Allah Azze ve Celle Muhammed ümmetini Cuma gününe hidayet etmiştir. İnsanlar yine kıblede ayrılığa düşmüşler. Yahudiler doğuya yönelmiş, Hristiyanlar Kudüs'e yönelmişlerdir. Allah Azze ve Celle ümmeti Muhammed'i kıbleye, Kabe'ye hidayet etmiştir. İnsanlar namaz hususunda ayrılığa düşmüşler. Kimisi namaz içerisinde ruku edip secde etmezdi. Kimileri secde edip ruku etmezdi. Kimisi hem namaz kılar hem yürürdü. Allah Azze ve Celle Muhammed ümmetini bu hususta gerçek olan namaza hidayet etmiştir. İnsanlar oruçta ayrılığa düşmüşlerdir. Kimisi sadece gündüzün bir kısmında oruç tutar. Kimisi bir kısım yemeği yemeyerek başka şeyler yiyerek oruç tutardı. Allah azze ve celle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini gerçek olan oruca hidayet etmiştir. Yine insanlar İbrahim aleyhisselam hakkında ayrılığa düşmüşlerdir. Yahudiler İbrahim Yahudidir dediler. Hristiyanlar İbrahim Hristiyandır dediler. Allah azze ve celle ise İbrahim Aleyhisselam hanif ve Müslüman kılıp ümmeti Muhammed'i bu hususta gerçeğe hidayet etmiştir. Yine insanlar İsa Aleyhisselam hakkında ayrılığa düşmüşlerdir. Yahudiler onu kafir sayıp annesine büyük iftira ettiler. Hristiyanlar ise İsa Aleyhisselam'ı hem Allah hem oğul, Allah'ın oğlu edindiler. Hakikatte ise Allah azze ve celle onu ruhu ve kelimesi kılmış ve ümmeti Muhammed'i bu hususta hakka hidayet etmiştir ayrılığa düşmeyenler arasında birinci maksada yönelik olmayıp ikinci maksat itibariyle yani dinin esasında değil de detaylarda görüş ayrılığı e, bulunabilir. Zira Allah azze ve celle hikmetiyle hükmetmiştir ki bu dinin teferruata ait meseleleri farklı görüş ve zanlara açıktır. Ehlince bilinen bir şeydir ki teorilerde görüş birliğinin olmaması adetlendi. Zan ve tahmin edilen şeylerde görüş ayrılıklarının mümkün olması köklü bir meseledir. Fakat bu temel konularda değil, teferruatla, külli meselelerde değil, cüziyattadır. Bundan dolayı bu görüş ayrılığı çok fazla zarar vermemiştir ümmete. Müfessirler e, Hud suresi 118-119. ayetleri hakkında Hasan el Basri'den şu sözü söylediğini naklederler. Allah'ın rahmetine ehil olanlara gelince onlar kendilerine zarar verecek derecede görüş ayrılığına düşmezler. Çünkü onların farklı görüşleri hakkında nas bulunmayan, iştahat yapılan meselelerdedir. Böyle yapmakla hakkında nas yok mazeretini ortadan kaldırmış olurlar. Bu onların en büyük mazeretidir. Bununla beraber din koyucu bu tür görüş ayrılıklarının olacağını bilmiş ve bu tür görüş ayrılıklarında başvurulacak bir prensip getirmiştir. Bu Nisa suresi el 9. ayetinde şöyle ifade edilmiştir. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz onu Allah'a ve Resulüne götürün. Bu kabilden olan her görüş ayrılığında Allah Azze ve Celle onun bizzat kendisine götürülmesini hükmetmiştir. Meselenin Allah'ın kitabına ve peygamberine götürülmesi de böyledir. Sağ iken, hayatta iken peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine vefatından sonra sünnetine götürülmesi yine böyledir. Allah alimlerden razı olsun, onlar da böyle yapmışlardır. Burada şöyle bir şey söylenebilir. Bunlar, ayetteki onlar ihtilaf etmektedirler ifadesine girerler mi, girmezler mi? Buna verilecek cevap şöyle. Bunların bu ayetin gerektirdiği manaya girmesi birkaç açıdan doğru değildir. Bu ayetin gereği odur ki, ayette ihtilaf ettikleri bildirilenler, rahmet ehli olanlara zıt düşmektedirler. Çünkü ayetin son cümlesinde Rabbinin rahmet ettikleri hariç buyrulmuştur. Buna göre ayet, insanların iki kısım olmasını gerektiriyor. Birisi ayrılık çıkaranlar, diğeri rahmete nail olanlardır. Bu taksimin dış yüzü, dış görünüşü, rahmet elinin ayrılık çıkaranlardan olmadığıdır. Aksi halde bir şeyin bir kısmı kendisinden ayrıldığı şey gibi olurdu ve e, böyle bir durumda da ayetteki bu istisnanın hiçbir anlamı olmazdı. Allah azze ve celle ayette onlar ihtilaf etmektedirler buyurmuştur. Bu ifadenin zahiri ihtilafın devamlılığını göstermektedir. Zira ihtilaf ayette devamlılık ifade eden ismi fail kipiyle söylenmiştir. Allah Allah azze ve celle'nin rahmetine nail olanlar devamlı ihtilaf içinde olmaktan uzaktırlar. Çünkü rahmeti ilahi Devamlı ayrılık ve aykırılık üzere olmaya ters düşer. Rahmet ehlinden olanlardan birisi bir meselede aykırı davransa, bunu din koyucunun maksadının ne olduğunu aramak için yapar. Hatalı olduğu ortaya çıkarsa, kendisinin kontrol ve hatasını telafi eder. Onun bir meselede aykırı davranması geçicidir. Birinci maksatla yani, devamlı ayrı ve aykırı olmak üzere halinde devam etmez. Böylece rahmet ehlinin ihtilafı, devamlı ve onlardan ayrı bir özellik değildir. O halde, burada ihtilafın kesintili ve yararlı olan cinsten olduğunu söylemek daha uygundur. Kesin olarak biliyoruz ki, haklarında ilahi rahmetin medana geldiği kimseler olan, sahabe ve onlara güzelce tabi olanlar, Allah onlardan razı olsun, iştihat konusu olan meselelerde ihtilaf etmişlerdir. Onların ayette ifade edilen ayrılığa düşenlerin kısmına sokulması hiçbir şekilde sahip olmaz. Eğer onlardan bazı meselelerde ayrı görüşe sahip olanları herhangi bir şekilde ayette geçen ihtilaf edenlerden sayılırsa onların rahmet elinden olduğunu söylemek doğru olmaz. Bu ise ehli sünnetin icmaıyla geçersizdir. Salih seleften bir grup ümmetin fer'i meselelerde ihtilafını bir çeşit rahmet saymışlardır. Buna göre bu tür bir ihtilaf halinde olanı rahmet elinin dışında saymak doğru değildir. Adı geçen ihtilafın rahmet oluşu, Kasım bir Muhammed'den rivayet edilen şu sözüyle anlatılıyor. Allah azze ve celle resulünün asabının farklı görüşleri dolayısıyla lütufta bulunmuştur. Her bir alim onlardan birinin yaptığına uyduğu zaman, yani hakkında kitap ve sünnetten açık nas bulunmayan bir konuda veya e, kitap ve sünnetin naslarından birine dair e, sahabelerin, tabiinin e, getirdikleri açıklamalar karşısında bunlardan birine uyduğu zaman e, yapılması onun yapılmasının caiz bir iş olduğunu görür. Damra bin Reca'dan rivayetlerine göre Ömer bin ile Kasım bin Muhammed bir araya gelmiş, hadis zikrediyorlardı. Ömer'in söylediğine Kasım bazen muhalefet ediyordu. Durum açıkla kavuşunca Ömer'e muhalif kalması, e, mesela açıkla kavuşuncaya kadar Ömer bin Abdülaziz'e muhalefet etmesi Kasım bin Muhammed'in hoşuna gitmiyordu. Bunun üzerine Ömer Ömer bin Abdülaziz rahimeullah şöyle dedi ona. Böyle yapma yani üzülme. E, peygamberin ashabının bir konuda ihtilaf etmelerinin yerine çok değerli kızı, kızıl devrelere sahip olsam o kadar sevinmezdim diyor. Evet, bunun anlamı şudur. Onlar İnsanlara iştihat kapısını ve iştihatta farklılığın caiz olma yolunu açmışlardır. Çünkü eğer onlar bu yolu açmasalardı, müştehitler sıkıntıya düşeceklerdi. Çünkü iştihat ve düşünceye açık alanlarında genellikle tek düze görüş olmaz. Bu durumda iştihat ehli olanlar bir meselede baskın olan görüşe uymakla yükümlü olmakla beraber görüş ayrılığı ile de mükellef olurlardı. Bu ise kimsenin gücü yetmeyecek bir iştir. Bu sıkıntıların en büyüğüdür. Allah Azze ve Celle fer'i meselelerde, detaylarla ilgili meselelerde, işte elinin farklı görüşleriyle bu ümmete bir gençlik vermiştir. Böylece ümmetin bu rahmete girmesi için kapı açılmıştır. Ayetteki Rabbinin rahmet ettikleri kısmına dahil olmaları, onların fer'i meselelerde ihtilaf etmeleri, ittifak etmeleri gibi olduğundan bu anlamda olduğundandır bu iki yol arasında ikisinin ortasında bir mertebe daha vardır ki bu dinin aslında ittifak olup bazı külli kaydelerde ihtilaf edilmesidir Ki gruplar halinde parçalanmaya sebep olan da bu meseledir ayet Kerimen'in itiraafın bu kısmını içine alması, mümkündür. Bundan dolayı Nebi Aleyhisselatü Vesselam sahih olarak ümmetinin 73 fırkaya ayrılacağını e, bildirmiştir. Yine e, diğer bir hadiste Buhari'nin İtsam babında rivayet ettiği hadiste bu ümmet kendisinden önce geçen ümmetlerin yoluna karış karış ve kulaç kulaç uyacaktır buyuruyor. Yani bu ümmetin içerisinde olmasına rağmen hakka muhalif hareket ederek ayrılma sebebi olacak, ayrılığa düşecek. Bu da onun külli meseleleridir. Akide ile ilgili meselelerde düşülen ihtilaf ve ayrılığı ifade ediyor. Bu ihtilaf bizden önceki ümmetlerde meydana gelen ayrılıkları da yine aynı şekilde kapsıyor. Hadisteki ifade bidatçıların sapıklık özelliğine ve cehennem tehdidine aday olduğunu gösteriyor. Bunlar rahmetten tamamen uzaktırlar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam, bizim kaynaşmamız ve hidayet üzere olmamız için aşırı derecede hırslıydı. İbn Abbas radiyallahu anh'ın rivayet ettiği hadisten biliyoruz ki, Nebi aleyhissalatü vesselam, vefatına yakın bir sırada, o vakit evde aralarında Ömer radiyallahu anh'ın da bulunduğu bir takım kimseler vardı, şöyle buyurdu, "Gelin, size bir yazı yazayım, ondan sonra hiçbir sapıklığa düşmeyeceksiniz. Ömer radiyallahu anh, bu arada şöyle dedi, Peygamber acılar içindedir. Sizin yanınızda Kur'an vardır. Allah'ın kitabı bize yeter. Ehlibeyt arasında ihtilaf olup çekişme başladı. Kimisi Ömer radiyallahu anh'ın söylediğini söylüyordu. Kimisi de kağıt kalem yaklaştığınız peygamber size bir yazı yazdıracak. Ondan sonra hiç sapıtmayacaksınız diyordu. Nebi aleyhissalatü vesselam huzurunda gürültü ve ihtilaf çoğalınca huzurumdan kalkınız buyurdu. İbn Abbas radiyallahu diyor ki, Ee, takrib e, şu arkadaşı Bir saniye. Evet. Bazen odaya böyle evet. İbn Abbas radıyallahu diyor ki musibetin büyüğü peygamberle yazacağı yazın arasına giren ihtilaf ve koparılan gürültüdür. Böyle olması ee, en doğrusuna Allah bilir ama Allah'ın Peygamberine, onlara bu yazıyı yazdığı takdirde onların daha sonra sapmayacağını vahiy yoluyla bildirmiş olmasıdır. Nitekim e, rivayetin içerisinde Nebi Aleyhisselatü Vesselam böyle buyuruyor. Eğer böyle olsaydı ümmet ayetteki Rabbinin rahmet ettikleri hariç ifadesine girmiş ve onlar ihtilaf etmeye devam ediyorlar ifadesinin gereği olan ihtilaf etme halinin dışında kalmış olacaklardır. Allah Azze ve Celle Başka ümmetlerde olduğu gibi bu ümmetin de edeceğini bildiği için peygamberinin yazıyı yazarak bunun aksinin olmasını kabul etmedi. Yani ezelde bildiğinin olmasından başkasını istemedi. Biz de Allah'ın kaza ve kaderine rıza göstermiş bulunuyoruz. Ondan Fazlı Kerem ile bizi kitap ve sünnet üzere daim kılıp son nefesimize kadar böyle devamlı kılmasını, lütfetmesini niyaz ediyoruz. Müfessirlerden bir gruba göre ayetteki ihtilaf edenlerden maksat bidat ehlidir. Rabbinin rahmet ettikleri de ehli sünnettir. Fakat Nebi Aleyhissat Vesselam'ın yazmayı düşündüğü yazı için ezelde takdir edilenle dair bir esas vardır. Yoksa mutlak olarak değerlendirilmemeli bu. Bilakis Kur'an'ın indirilmesiyle birlikte indirilen Kur'an'ın ibaresi yoruma elverişlidir. Evet bu meselenin genişçe ele alınması bir zorunluluktur. Bazı külli kaydelerde ihtilafa düşülmesi, din ilimlerinin derinliklerine dalan, külli kaydelerinin asıllarını ve kaynaklarını bilen alimler arasında alışıla gelen şeylerden değildir. Bunun delili, Nebi Aleyhisselatü Vesselam ve ondan sonraki ikinci dönem alimlerinin bu hususta ittifak etmiş olmalarıdır. Onların ihtilafı ancak şu an üzerinde durduğumuz feri meselelerin iştihadında olmuştur. Bunlardan sonra bölünüp parçalanmayla sonuçlanan her ihtilafın üç sebebi vardır. En önemli ihtilaflar, yani ümmet arasında ciddi ayrılıklara sebep olan en önemli ihtilafların üç temel sebebi vardır. Bu sebeplerden hepsi bir arada da bulunabilir, ayrı ayrı da bulunabilir. Bunların birincisi, insanın kendisinin o dereceye ulaşmadığı halde, ilim adamı ve dinde iştihat derecesinde olduğuna inanması, veya başkaları tarafından onun öyle olduğuna inanılmasıdır. Bu inanç üzere hareket etmek suretiyle onun görüşü görüş, ihtilafı ihtilaf sayılmaya başlar. Fakat bu bazen cüz'i ve fer'i bir meselede. Bazen de külli ve dinin temel meselelerinden birinde olur. Dinin aslıyla ilgili olanı ya akideyle ilgili veya amelle ilgili bir esastır. Bu kimseyi görürsün ki, dinin teferruatıyla ilgili bir meseleyi almış... Onun külli esaslarını yıkmak için kullanıyor. Ele aldığı şeylerin manasını kapsamlı olarak kavramadan, amaçlarını köklü olarak anlamadan, ilk bakışta aklına doğan şeyi söyler. İşte bu bidatçinin durumudur. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisi bu hususta uyarda bulunuyor. Allah Azze ve Celle ilmi, bir eşyayı çıkarıp alır gibi insanlardan çekip almaz. Fakat alimleri vefat ettirmek suretiyle ilmi yok eder. Ta ki alim kalmayınca, İnsanlar başlarına cahil kimseleri geçirirler. Bunlara sorular sorulunca ilimsiz olarak fetva verirler. Hem kendileri sapar hem de kendilerine soru soranları saptırırlar. Alimlerden bazısının dediğine göre bu hadisin takdiri manası şöyledir. İnsanlara alim kimselerden asla zarar gelmemiştir. Ancak insanlar arasındaki alimler ölünce bilgisi olmayan kimseler fetva verirler. İnsanlara bunlardan zarar gelmiştir. Bu yorumu şöyle değerlendiren de olmuştur. Güvenilir kimse asla hainlik yapmaz. Fakat güvenli olmayan kimselere emanet verilince onlar hainlik yaparlar. Evet, alim kimse bidat işlemez. Fakat alim olmadığı halde fetva verenler bidat işlerler. İmam Malik bin Enes şöyle diyor. Bir gün Rabia şiddetli bir şekilde ağlamıştı. Kendisine başına bir bela mı geldi diye sorulduğu zaman hayır fakat bilgisi olmayan kimseye fetva soruldu cevabını vermiştir. Buharide, Ebu Hureyre'den rivayet ettiğine göre Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Kıyametten önce aldatıcı yıllar gelecektir. Bu yıllarda yalancı tasdik edilecek, doğru kimse yalanlanacak, güvenilen kimselere hain muamelesi yapılacak, emanetler hainlere verilecek. Basit insanlar söz sahibi olacaktır. Basit kimseden maksat, halkın yönetimi veya genel meseleleri hususunda konuşmaya ehil olmadığı halde, kamuyla ilgili hususlarda konuşan kimsedir. Rivadeli dine göre Ömer bin Hattab radıyallahu anh de şöyle demiştir. İnsanların ne zaman helak olacağını iyice anladım. Fıkıh bilgisi, yaşça ve seviyece düşükten küçük kimseden geldiği zaman, büyük olanlar küçüklerin söylediklerini kabul etmezler. Fıkıh ilmi büyükten geri zaman küçük ona uyar, her ikisi de hidayete ererler. i̇bn Mesud da şöyle der. İnsanlar ilmi büyüklerinden aldıkları sürece hayır içerisinde olurlar. İlmi küçüklerinden ve kötülerinden aldıkları zaman helak olurlar. Alimler Ömer radiyallahu anh'ın bu sözündeki ve i̇bn Mesud'un sözündeki küçük ile neyi kastettiği hususunda şöyle açıklama yapmışlardır. Mesela İbnül Mübarek, onlar bidat ehli olan kimselerdir. Evet, bu uygun bir yorumdur. Çünkü e, bidatçiler ilimde küçük kimselerdir. Böyle oldukları için bidat ehli olmuşlardır. Elbaci şöyle demiştir: "Küçüklerin ilim sahibi olmayanlar olma ihtimali vardır. Ömer radıyallahu anh yaşça küçük olanlarla danışmalarda bulunurdu. Olgun ve genç yaşlardaki kıraat alimleri Ömer radıyallahu anh'ın danışmanlarıydı. Küçüklerden maksat durumu iyi olmayan ve değersiz kimselerdir. Bu duruma düşmek dini ve in, dini ve insanlığı bir kenara bırakmakla olur. Ama dine ve insaniyete sarlanların şanı yücelir ve değeri artar. Hasan el Basri'den İbn Vehbin e, rivayetine göre şöyle demiştir. İlim olmaksızın bir şey yapan, yol olmaksızın yürüyen kimse gibidir. İlim olmaksızın bir şey yapan, yararlı şeyler yaptığından çok zararlı şeyler yapar. O halde öyle bir ilim öğreniniz ki İbadeti devre dışı bırakarak zarar vermesin, öyle bir ibadet yapınız ki ilmi devre dışı bırakarak zarar vermesin. Çünkü bir topluluk ilmi bırakarak ibadete yöneldiler ve Muhammed ümmetine kılıç çektiler. Allah daha iyi bilir ya, şayet ilim sahibi olsalardı, ilimleri onları yaptıklarına götürmezdi. Bu sözleriyle haricileri kastediyor. Çünkü onlar derinlemesine ilim sahibi olmaksızın Kur'an okudular. Hadiste işaret edildiği gibi onlar Kur'an okurlar fakat okudukları gırtlağlarını geçmez. Mekule Şami de şöyle demiştir: Çobanların fıkıh alimliğine kalkışması dini ve dünyayı bozar. Aptalların fıkıh alimliğine kalkışması ise dini bozar. Firya de şöyle der: Süfyanı Sevri Nabatlilerin ilimle uğraşıp bir şeyler yazdıklarını görünce öfkeden yüzü bozulurdu. Orada dedim ki Ey Abdullah'ın babası bunların ilmi yazlıklarını görmek sana zor geliyor. O da bana şöyle dedi. İlim Araplarda ve insanların efendisi olan kimselerdeydi. İlim bunlardan çıkıp nabatlılara ve kafası çalışmayan kimselere geçince din bozuldu. Bu rivayetler az önce e, aktardığımız yorumu yani Ömer ve İbn Mesud radıyallahu anhumanın küçük kimselerle kastettiği manayı açıklamaktadır. Zira küçük kelimesinin zahirdeki anlamına alınması problemlidir. Felsefeci bidatçıları veya pek çok bidatçıyı incelediğiniz zaman onların çeşitli milletlerden esir alınan kimselerin çocukları oldukları görülür. Yani ilk bidat önderilerini. Veyahut Arapçada köklü bilgi sahibi olmayan kimselerdir. Yakın bir gelecekte Allah'ın kitabı yanlış anlaşılacaktır. Nitekim dinin amaçlarını derinlemesine inceleyip öğrenmeyen de onları yanlış anlayacaktır. İhtilafa düşmenin sebeplerinden ikincisi keyfi arzuya, heva'ya uymaktır. Bundan dolayıdır ki bidatçılara heva ve heveslerine uyan kimseler heva ehli denilmiştir. Çünkü onlar keyfi arzularına uyarak dini delillere ihtiyaç duyup Onlara itimat ederek hükümleri dini delillerden çıkarmamışlardır. Bilakis hevalarına, keyfi arzularına öncelik vermişler, kendi görüşlerine dayanmışlardır. Ancak bundan sonradır ki bir de dini delilere bakmışlar, yani önce hevalarıyla bir görüş sahibi olmuşlar, ondan sonra delilere bakmışlar, bunların pek çoğu bir şeyin güzel veya çirkin olduğuna önce akıllarıyla karar vermiş ve bu yolda felsefecilere e, meyletmişlerdir. Yöneticilerden korktuğu veya yönetenlerin dünya, onlardan dünyalık elde etmek istediği için, e, makam umduğu için, mevki elde etmek istediği için hevalarına e, bu da bu gruba dahildirler. Yöneticilere eşlik eden kimselerin naklettiğine ve ilim adamlarının bildirdiğine göre bunlar, insanların arzularına göre eğilim içerisinde olurlar, e, sürekli temayülleri değişir ve istedikleri yönde yorumlar yaparlar. Bunlardan birinciler pek çok sayı hadisi akıllarıyla reddetmişlerdir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan sahih olarak rivayet edilenler hakkında kötü beslemişler. Kendi bozuk görüşleri hakkında ise hüsnüzan sahibi olmuşlardır. Kendi görüşlerini beğenmişlerdir. Bunun sonucu olarak sırat, mizan, haşir, cennet nimeti, cehennemde bedenin azap görmesi gibi ahiretle ilgili pek çok konuda hadisleri reddetmişlerdir. Ahirette Allah'ın görülmesine buna benzer hususları inkar etmişlerdir. Bunlar bilakis aklı bir mesele hakkında o mesele ile ilgili olarak din ne demiş olursa olsun din koyucu yerine koymuşlardır. Hatta din akıl tarafından hükmedilen meseleyi açıklayıcı bile olsa yine de aklı ulususta din koyucu gibi benimsemişlerdir. Diğerleri ise ana yoldan çıkmış dinin isteğine, maksadına aykırı da olsa ara yollara Yani e, makam arzu ederek hevaya sapanlar. Böyle yapmaları ya dostuna bir ilik yapmak veya düşmanına üstün gelmek yahut e, kendisine bir menfaat sağlamak e, hususunda e, veya düşmanın şerinden korunmak amacıyla bu tür batılları işlemişlerdir. Allah azze ve celle Ali İmran suresinde 7. ayetinde şöyle buyuruyor. Sana kitabı indiren odur. Onun yani Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir ki bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde eğrilik olanlar fitne çıkarmak ve onu tevil etmek için ondaki müteşabih ayetlerin peşine düşerler. Evet bunların özelliği odur ki apaçık şeyleri bırakıp bizzat gerçeğin tersine müteşabihin peşine düşerler. İbn Vehbin rivayetine göre Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma'ya hariciler ve Kur'an hakkında söyledikleri anlatıldığında şöyle demiştir. Onlar Kur'an'ın muhkemine inanır, müteşabihinde kendilerini helak ederler. İbn Abbas bunu söyledikten sonra bu ayeti okudu. Ali İmran 7. ayetini okudu. Heva ve hevese uymanın kötülüğünü ayrıca Casiye suresinin 23. ayeti de gösteriyor. Heva ve hevesini ilah edinen kimseyi gördün mü? Evet. Kur'an'da heva kelimesi ancak kötülemek maksadıyla zikredilmiştir. Yine Tavus'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Allah azze ve celle Kur'an'da hevayı nerede zikretmişse mutlaka kötülemiştir. Nitekim Kasas suresi 50. ayetinde şöyle buyurmuştur. Allah'tan bir hidayet olmaksızın kendi hevasına, hevesine uyandan daha sapık kim olabilir? Bu anlamda daha başka ayetler de vardır. Ee, İbn Mehdî'den rivayetine göre bir adam İbrahim'e Nehai'ye şöyle diyor. Hevalardan yani bu bidat görüşlerden hangisi daha hayırlıdır? de şöyle e, cevaplıyor. Allah Azze ve Celle heva denilen şeylerden hiçbirini zerre kadar hayırlı kılmamıştır. Heva ve heves denilen şey şeytanın süslemesinden ibarettir. İlk durumdan başka uyulacak şey yoktur. Yani ilk durumla kastettiği sahabenin ve tabiinin üzerinde olduğu. Yani insanların ihtilafa düşmesinden önceki durumu e, kastetmiştir. Onların yaşantıları, Selef'in e, yaşantısını kastetmiştir. Sevri'den rivayet edilene göre, Süfyan-ı Sevri'den e, bir adam i̇bn Abbas'a gelerek şöyle der. Ben senin hevana uyacağım. i̇bn Abbas da şöyle cevap verir. Hevanın hepsi sapıklıktır. Senin hevan da ne demek oluyor? Yani sen bana bu sözü nasıl söylersin? Evet, ihtilafa düşme sebeplerinden üçüncüsü, aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu, hakikate, hakka aykırı ve bozuk dahi olsa geleneklere bağlılıktır. Evet, bu husus babalardan, yaşlılardan görülene uymaktır. Bu kötü bir taklittir. Allah Azze ve Celle kitabındaki ayetlerde bunu çokça kötülemiştir. Örnek olarak mesela Zuhruh Suresinin 23. ayetinde, Babalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların izlerine uyarız derler. Bu ayetin devamında, ben size babalarınızı üzerinde bulduğunuzdan daha doğrusu getirmişsem yine mi bana uymazsınız deyince, dediler ki, doğrusu biz sizinle gönderilen şeyi inkar ediyoruz. Şuara suresi 72-74 ayetlerinde de, İbrahim peki dedi, yalvardığınızda onlar, bu putlar sizi işliyorlar mı? Yahut size fayda ya da zarar verebiliyorlar mı? Şöyle cevap verdiler, hayır ama biz babalarımızı böyle yapar bulduk. Görülüyor ki İbrahim aleyhisselam onları açık bir delil göstermeleri için uyarmış, onlar ise sadece babaları taklide sarılmışlardır. İşte bu az önce zikrettiğimiz hadiste geçen insanlar cahil önderler edinirler ifadesinin hakikatidir. Bu hadis aynı zamanda nasıl olursa olsun bir takım kimselerin yolunun izleneceğini yani bunun gerçekleşeceğini göstermektedir. Ee, Ali radıyallahu an şöyle der: Sakın bir takım adamların yolundan gitmeyin. Çünkü adam vardır, cennetlik kimselerin yaptıklarını yapar, sonra Allah'ın o konudaki ezeli ilminden dolayı tersine döner de cehennem halkın yaptıklarını yapmaya başlar ve cehennemlik olarak olur. Yine adam vardır, cehennemlik kimselerin yaptıklarını yapar. Sonra Allah'ın o konudaki ezeli ilminden dolayı tersine döner ve cennet ehlinin yaptıklarını yapar ve cennetlik olarak ölür. Şayet mutlaka birilerinin yolundan gidecekseniz, ille de birilerini taklit edecekseniz, dirilerin değil, ölülerin yani ölmüş olan sahabelerin yolundan gidiniz. Ali radıyallahu anh'ın bu sözü <gülüyor> din hususunda ihtiyatlı, tedbirli olmanın gerektiğini gösteriyor. Bir insanın Başkasının yaptığına, o konuda ne olduğunu anlayıp hikmetini sormadıkça, delilini sormadıkça kesinlikle itimat etmesi layık değildir. Çünkü belki yaptığına güvenilen kimse sünnete aykırı bir şey yapmaktadır. Bundan dolayı şöyle denilmiştir. İlim sahibi kişinin yaptığına bakmayın, lakin ona neyi ve niçin yaptığını sorun, sizi doğrulasın. Yine şöyle denilmiştir. Bir kimsenin bir şey yaptığını görüp aynısını yapmak düşünce zayıflığıdır. Çünkü o kimse yaptığını belki unutarak yapmıştır. Medine halkının yaptıkları bu kabilden değildir. Çünkü alimlerden bir gruba göre onların yaptıklarının üzerinde konuşmakta olduğumuz gibi olmadığı delil ile sabittir. Ali radıyallahu anın mutlaka birilerinin yolundan gidecekseniz sözü ince bir nüktedir. Bununla sahabe sözüyle fetvası alınıp onlara güvenilir. Kendilerine güvenilir olup da sahabe gibi olanlar kastedilmektedir. Yani ille birinin yolundan gidecekseniz delil üzere hareket eden ve cennetliklerin amelini işleyerek ölmüş olanların yoluna uyun. Onlara, onları takip edin demek istiyor Ali radiyallahu Onların durumda olmayanlara gelince zaten onlara uyulmaz. Bir insanın hakkında iyi kanaatleri olan bir kimsenin yaptığını görüp, Herhangi bir araştırma yapmaksızın, delilini sormaksızın ona uyup ibadet hususunda güvenmesi e, bu kınanan bir taklittir. Onun yaptığı iş meşru olabileceği gibi meşru olmayabilirdi Böyle birinin yaptığını Allah'ın dininde hüccet saymak, durum hakkında bilgi almaksızın, delil sormaksızın, fetva ehli kimseye bu işin hükmünü sormaksızın e, yapılan bir taklit sapıklığıdır. Bidate buluşan, bulaşan, bulaşan avamdan, halktan kimseler ve son dönemin insanlarından pek çoğu bu taklit yolunu tutmaktadırlar. Buna bir de cahil veya alimlerin derecesine gelmemiş bir şeyhin arkasından gitmek eklenince durum daha da katmerleniyor. Şeyh bir iş yapar, ona uyan da onun yaptığını ibadet zanneder. Şeyhin yaptığı ne olursa olsun, isterdiğine uygun olsun, ister aykırı olsun hiç umursamadan ona uyar ve şeyhinin davranışını kendisine yol gösterdiği kimse için hüccet sayar ve filan şeyh evliyadandır o bunu yapıyor o zahiri ilimleri bilen alimlerden uyulmaya daha çok layıktır der. Bu davranış hakikatle hata etsin veya doğru davranmış olsun hakkında iyi zan beslediği kimseyi taklit etmeye yönelik bir davranıştır. Aleykümselamü rahmetullah. Evet bunu yapanlarla atalarını taklit edenler eşittir. Bu kınamada nasiplerini alırlar. Bunların yegane yaptıkları şunu söylemekten ibarettir. Babalarımız ve şeyhlerimiz bu gibi işleri boşuna bir şey olarak yapmıyor. Bunlar babalarının ve şeyhlerinin yaptıklarının bir delile dayanmadığını, herhangi bir delil üzere olmadıklarını gördükleri halde bu işlerin delil üzere olduğunu iddia ederler. Aleykümselam ve rahmetullah. İşte bu üç sebep sonuç itibarıyla tek bir şeye çıkarıyor. Dinin amaçlarını bilmemek ve kesin ilim sahibi olmaksızın dini konuları ilgilendiren manalarda zan ve tahminde bulunmak veya ilk bakışta akla gelene uymaktır. Halbuki bu ancak köklü bir ilim sahibi olanların yapacağı iştir. Hariciler mesela, ava atılan okun avı delip geçti gibi dinden çıkıp gitmişlerdir. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam, onların okudukları Kur'an'ın boğazlarından aşağıya geçmeyeceğini bildirmiştir. Doğrusunu Allah bilir ama onlar Kur'an'ı hakkıyla anlamıyorlar ki kalplerine ulaşmıyor. Çünkü anlamak kalbe yönelik bir şeydir. Okunan Kur'an kalbe ulaşmayınca hiçbir surette anlaşılmıyor demektir. Olsa olsa böyle bir Kur'an okuması bir takım harflerin söylenmesi ve sesin çıkarılmasından ibarettir. Böyle bir okumayı onu anlayan da anlamayan da yapar. Allah Azze ve Celle... İnsanlardan ilmi çekip almak suretiyle yok etmez hadisinde e, bu ifade ediliyordu. Aleyküm selam ve rahmetullah. Evet, e, üzerinde durduğumuz meselede ise Abdullah bin Abbas tarafından bir e, açıklama gelmiştir. Ebu Ubeyd Fezailul Kur'an'da Said bin Mansur tefsirinde İbrahim et Teymi'den şöyle e, zikrediyorlar bu rivayeti. Ömer radiyallahu anh, yalnız başına kaldığı bir günde kendi kendine şöyle konuşmaya başladı. Peygamberi tek olduğu halde bu ümmet nasıl ihtilaf eder? Ömer radiyallahu anh İbn Abbas'a haber gönderip ona sordu. Peygamberi bir, kıblesi bir, e, kitabı bir. Böyle oldukları halde bu ümmet nasıl ihtilaf edip ayrıla düşer dedi. İbn Abbas da şöyle dedi. Ey müminlerin emiri, Yüce Allah bize Kur'an'ı indirdi. Biz onu okuduk. Bize indirileni öğrendik, bizden sonra öyle topluluklar olacaktır ki onlar Kur'an okuyacaklar fakat okuduklarının ne hususta indirildiğini bilmeyecekler. Bu durumda bu topluluklardan her birinin bir görüşü olacak. Böyle olunca da ihtilafa düşecekler. Her bir topluluğun okuduğu şey hakkında bir fikri olacaktır. Böylece ayrılığa düşeceklerdir. Ayrılığa düşünce de birbirleriyle vuruşup savaşacaklardır. Ravi Said diyor ki, Ömer radıyallahu anh, onun söylediğini anladı. Tekrar İbn Abbas'a haber gönderip şöyle dedi. Söylediğini tekrar et. İbn Abbas radıyallahu anh'a söylediklerini tekrarladı. Ömer radıyallahu anh onun dediklerini anladı ve e, onun bu yorumundan hoşlandı. Evet İbn Abbas radıyallahu anh'ın söylediği bir hakikattir. Çünkü adam ayetin veya surenin ne hakkında gelmiş olduğunu bilirse kaynağını, yorumunu ve ondan ne maksadı, e, ne kastedildiğini anlar. Neticede bundan ileriye gitmez. Fakat ayetin veya surenin ne hakkında geldi konusunda bilgisi olmazsa mesele hakkındaki düşünceler dallanıp budaklanır, çeşitlenir. Her bir insan diğerinin düşüncesinden başkasını düşünür. Bu kimselerin kendilerini doğruya götürecek köklü ilimleri de olmaz veya kendilerini problemlerin sınırında durduracak bir ilimleri de mevcut değildir. Böyle akla gelen ilk görüşü dikkate almak veya yararsız tahminlerle yorum yapmak zaruret, kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Sonuç itibarla hem kendileri sapmış, hem de insanları sapıtmışlardır. İbni Vehbi'nin naklettiği diğer bir rivayet meseleyi biraz da açıklığa kavuşturuyor. Bu kez Nafi'ye sormuş. Haruriye hakkında, yani e, hariciler Harura denilen beldede toplandıkları için onlara Haruriler deniliyordu. Ömer radıyallahu anh'ın görüşü nedir? Nafi şu cevabı verdi. Ömer radiyallahu onlar hakkında, onlar Allah'ın yarattıklarının en şerlisidir. Onlar kafirler hakkında nazil olan ayetleri Müslümanlar hakkındadır şeklinde yorumlamışlardır. Cevabını veriyor. Said bin Cübeyr, tabi'in alimlerinden bunu şöyle açıklar. Haruriye'nin müteşabih olup da peşine düştükleri ayetlerden birisi şudur. Dikkat edin bu ifadeye. Bu ifade... Tefsir ilmini bizzat İbn Abbas radıyallahu anhadan almış tabi, tabiinin önde gelen alimlerinden Haccac'ın zulmen öldürdüğü Said bin Cübeyr'in açıklamasıdır. Ve bu ayete müteşabih diyor dikkat edin. Yüce Allah buyurmuştur ki Her kim Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Mayda 44 Haruriler bu ayeti Sonra kafir olanlar hala putları Rableri ile denk tutuyorlar. Yani En'am suresi ilk ayetiyle birlikte değerlendirip şöyle hüküm vermektedirler. İmam yani devlet başkanı hak olmayan bir hüküm verirse o takdirde kafirdir. Kafir olan kişi de Rabbine başka şeyleri denk tutmuştur. Bunu yapan kişi de müşriktir. Harurilerin kendisi müşriktir. Kendilerine aykırı gördüklerine karşı Onlara karşı çıkarlar ve öldürürler. Çünkü onlar bu ayeti yanlış yorumlamaktadırlar. İşte İbn Abbas'ın uyarıda bulunduğu mana budur. Aleyküm ve rahmetullah. Bu da Kur'an'ın ayetlerinin hangi konuda indirildiğini bilmemekten kaynaklanmaktadır. Evet. İşte Ehl-i Sünnet'in üzerinde bulunduğu, üzerinde yürüdüğü mana, özellikle Ma Maide 44. ayeti hakkındaki mana, Said bin Cübeyr'in, bildirdiği, açıkladığı bu mana üzerindedir. Nitekim Abdullah bin Ömer radiyallahu anhumaya Haruriye'den sorulduğu zaman şöyle cevap veriyordu. Onlar Müslümanları kafir sayar. Onların kanlarının ve mallarının helal olduğunu kabul ederler. İddeti içerisindeyken kadınlarla ve başkasıyla nikahlı olan kadın ile cinsel ilişkide bulunurlar. Evet, burada üzerinde durulan ayrılık yani ihtilaf, iki taraf arasında, yani iman ile küfür arasında olan ihtilaftır. Bu ihtilaf üzerinde konuşurken iki tarafa da bakmak gerekir. Halbuki sadece kötü ve sapık olan tarafa bakılmış, zararı olmayan ihtilaftan, yani teferruattaki ihtilaftan söz edilmemiştir denilirse, bunun cevabı da şöyledir. Bu kısımdaki ihtilafın iki taraf arasında olması ancak açıkladığımız şekilde açıklanabilir. Diğer bir yönü vardır ki o da şu. Burada söz edilenlerin ümmet arasında zikredilmeyip onların içerisine sokulması ortaya koymuştur ki bu ihtilaf yani 73 fırka diyerek sayılanların ihtilafı onların birinci kısma küfür kısmına dahil etmemiştir. Şayet o kısma sokulmuş olsalardı ümmet içerisinde ihtilaftan ve ayrılıktan söz edilmez, din koyucu ihtilafı haber vermez ve selef-i salih bu hususta uyarda bulunmazdı. Ayrıca şayet tüm yaratılmışların önceden ihtilafa düşüp sonradan ittifak ettiğini varsaymış olsaydık, ihtilaf olduktan sonra ümmet ittifak etti diyemezdik. Nitekim ittifak olduktan sonra ümmet ihtilaf etti parçalandı da diyemiyoruz. Ümmetin bir kısmının İslam'dan sonra küfre çıkmasını varsayma durumunda da yine aynı şeyi söyleyemeyiz. Ayrılık, ihtilaf, ümmet adının... E, Kalmasıyla birlikte gerçekleşmiş ise yani ümmetim itiraf edecektir diye bildirildiğine göre ümmet ayrıldı ve dağıldı diyebiliriz. Hak olan da budur. Bundan dolayı nebi Aleyhisselatü Vesselam harcer hakkında şöyle buyuruyor: "Onlar yaydan okun çıktığı gibi dinden çıkarlar. Daha sonra şöyle buyurulmuştur: "Yayın gezine avdan bir şey bulaşıp bulaşmadığında şüpheye düşer. Diğer bir rivayette şöyle ifade ediliyor: "Okadan okuna, okun demirinin ucuna, Yayın kirişine bakar, yani kontrol eder ve yayın kirişinde şüpheyle göz atar. Acaba onlara kan veya e, av hayvanının pisliğinden bir şey bulaşmış mıdır diye inceler. Yayın ucunu, e, e, yani hedefe attığı yeri, gezini kan ve pislik var mıdır diye şüphe ederek tetkik etmek temsili bir şüphedir. Bunun anlamı, onlar gerçekten İslam'dan çıkmış mıdır şüphesini dile getirmektedir. Aleykümselam ve rahmetullah. Böyle bir ifade İslam'dan çıkan kimse hakkında söylenmez. Mesela mürte olan hakkında bu böyle söylenmez. İslam ümmeti büyük bidat sahipleri olan grupların kâfir sayılması hususunda ihtilaf etmiştir. Fakat rivayetleri itibariyle kuvvetli görür bunların kâfir sayılmamasıdır. Bu görüşün delili selefi sahâlinin geçmiş selefimizin onlar hakkındaki uygulamalarıdır. Nitekim Ali radıyallahu an onlara İslam muamelesi yaptı ve Hucurat Suresi 9. ayetinin gereğince muamele etti. Yani eğer müminlerden iki grup birbiriyle vuruşurlarsa aralarını düzeltin. Hariciler Harura'da toplanıp İslam topluluğundan ayrıldığında Ali radiyallahu anh onlara saldırmamış ve onlarla savaşmamıştır. Eğer bu çıkışlar ile mürted olsalardı Ali radıyallahu anh bu hadise dayanarak onları bırakıvermezdi. Çünkü Nebi Aleyhissalatu vesselam dinini değiştireni öldürünüz buyurmuştur. Şayet hariciler ilk anda kafir olsalardı, mürted olsalardı, Ali radıyallahu an onları öldürmeden bırakmazdı. Ee, i̇lk savaşan Ali radıyallahu an olmamış, onlar saldırmadıkça savaşı başlatmamıştır. Yine Ebu Bekir radıyallahu an mürted olanlarla savaşmış, onları serbest bırakmamıştır. Bu mürtetlerle harcer arasındaki farkı göstermektedir. Yine Ma'bed el ve ondan başkaları kaderiye olarak ortaya çıktıklarında, kaderiye saplıklarını ilk ortaya attıklarında, Selefi Salih'in onları ancak küsmüş, onları düşman bilmişler, onlardan uzaklaşmışlardır. E, şayet onlar katıksız kafir olmuş olsalardı, mürtetlere uygulanan savaş ve öldürme cezasını bunlara da uygularlardı. Yine Ömer bin Abdülaziz, Rahimallah zamanında, Kufe'de, Musul'da Haruriler tekrar ortaya çıkınca, Ali radiyallahu anh'ın emrettiği gibi o da bunlarla ilişkisinin kesilmesini emretmiş. Onlara mürtet muamelesi yapmamıştır. İşin anlam yönüne gelince, biz her ne kadar bunlar heva ve heveslerine, Kur'an'ın müteşabihlerine uyup, bunu fitne çıkarmak ve tevil etmek için yaparlar diyorsak da, onlar kayıtsız şartsız hevalarına uyuyor değillerdir. Her yönden kitabın müteşabihatından, müteşabihatının peşinden gidiyor da değillerdir. Onların böyle olduklarını varsayarak elbette, böyle varsaysaydık elbette kafir olurlardı. Çünkü kitabın muhkemlerini inatla reddedip dinde müteşabihatın peşine düşen kişi kafir olur. Fakat dini ve dinin getirdiklerini tasdik edip, dini konularda o ayetlerin delile kaynak olduğunu sanacak bir dereceye varan kimseye kayıtsız şartsız heva hevesine uymuştur denemez. Birakis o kimse kendi görüşüne göre dine uyan kimsedir. Fakat müteşabihatı dikkate alıp muhkemata şüphe soktuğu bakımından isteklerine ulaşmakta işin içine hevasını, heveslerini de, hevesine uymayı da karıştırmaktadır. Böylece hevesine uyduğu için hevasına uyanlara genel olarak ancak delil olan şeyi kabul eden bir kişi olduğu için hakka uyanlara girmektedir. Evet, bunlar dine mensup oldukları itibariyle Ehl-i Sünnet ile aynı amaçta birleşmektedirler. Mesela bu iki topluluk arasında en şiddetli ihtilaflardan birisi Allah'ın sıfatları meselesidir. Bu iki gruptan birisi sıfatların varlığını, diğeri yokluğunu savunmaktadır. Her iki grubun amacına baktığımızda her birinin Allah Azze ve Celle'yi tenzih etmek, noksanlardan tenzih etmek, sonradan olma eksikliklerden Allah'ı uzak tutmak sınırında olduğunu görürüz. Delillerden maksat da budur. Ayrılık, ihtilaf tutulan yoldadır. Yolun ayrı olması her iki tarafta da maksadı zedelemez. Böylece bu örnek ile feri mesele arasında ihtilaf birbirine benziyor. Diğer taraftan bu ihtilafa düşene delil ortaya konduğunda gerçek, hakikat kendisine göre ortaya çıkar ve doğruya dönüş yapabilir. Nitekim, harurilerde Ali radıyallahu anh baş kaldıranlardan 2000 kişi bu şekilde dönüş yapmıştır. Evet, İbn Abdilber'in Abdullah bin Abbas'a ulaştırarak e, rivayet ettiğine göre Ali radıyallahu anh baş kaldıranlar Harura'da toplandıkları sırada bir adam gelerek Ali radıyallana şöyle dedi. Ey müminlerin emiri, bir topluluk sana başkaldırmaktadırlar. Huruç edecekler, isyan edecekler. Ali radıyallahu an adama bırakın yapacaklarını yapsınlar cevabını verdi. İbn Abbas diyor ki bir gün Ali'ye şöyle dedim. Namazı kıldırmayı biraz geciktir. Kargaşaya düşmeyeyim. Sana başkaldıranlarla konuşmaya gideceğim. İbn Abbas bundan sonra olanları şöyle anlatıyor. Yanlarına girdiğimde konuşuyorlardı. Yüzlerinde uykusuzluk eseri yani geceyi kıyamla geçirmiş olmalarından ötürü Aleykümselam ve rahmetullahi berekatuhu Uykusuzluk eseri vardı. Alınlarında çok namaz kılmaktan dolayı secde izi vardı. Sanki elleri yerlere dayanmaktan deve tabanı gibiydi. Üstlerinde yıkanmış eski gömlekler vardı. Yani e, zühitlerinden dolayı, aleykümselam ve rahmetullah, zühitlerinden dolayı e, aynı elbiseyi sürekli yıkayarak eskitmişlerdi. Bana, ey İbn Abbas, seni buraya getiren nedir? Üzerindeki bu şık kıyafette ne oluyor dediler. İbn Abbas ile topluk arasında şu konuşma geçiyor i̇bn Abbas radıyallahu bu kıyafetten dolayı beni ayıplıyor musunuz? Ben Nebi aleyhissalatü vesselamın üzerinde oldukça güzel Yemen elbiseleri gördüm. Bunu söyledikten sonra şu ayeti okudum. De ki Allah'ın kulları için helal kıldığı süsü ve temiz rızıkları kim haram kıldı? Araf suresi 32. ayet. Onlar buraya seni getiren sebep nedir dediler. i̇bn Abbas Allah Resulü'nün ashabının yanından geliyorum. Onların arasında sizden kimse yok veya sizin aranızda onlardan kimse yok dedi. Allah Resulü'nün amcasının yanından geliyorum. Kur'an onların yani ile birlikte yaşadıkları sırada üzerlerine inmişti. Onlar Kur'an'ın yorumunu en iyi bilenlerdir. Onların söylediğini size, sizin söylediğinizi onlara ileteceğim. Onlardan bir kısmı Kureş ile tartışmayın. Çünkü Allah onlar hakkında Zuhruf Suresinin 58. ayetinde doğru sonlar kavgacı bir toplumdur buyurmuştur dedi. Onlardan bir kısmı evet konuşalım dediler. İbn Abbas onlardan iki veya üç kişinin kendisiyle şu konuşmayı yaptıklarını bildirmiştir. İbn Abbas radıyallahu anh'a onlara yani Ali radıyallahu anh ve taraftarlarına niçin karşı çıkıyorsunuz diye sordu. Onlar üç şey var dediler. Nedir bunlar? Onlar Ali radıyallahu anh için Allah'ın emri usulünde insanlara hakem tayin etmiştir. Halbuki Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: "Hüküm ancak Allah'ındır." Enam suresi 57. ayet. İbn Abbas "Birincisi bu. Başka ne var?" dedi. "Onlar o karşısındakilerle savaş yaptı fakat onlardan esir de almadı, ganimet de almadı. Eğer karşısındakiler müminlerden ise onlarla savaşmak helal değildir. İman edenlerden değilse savaşmak helal olduğu gibi ganimet e, olarak da alınmaları helaldir ve esir edilmeleri gerekir." dediler. İbn Abbas "Başka ne var?" dedi. "Onlar Ali Kendisinin müminlerin emiri olduğundan vazgeçmeyi kabul etti. Buna göre müminlerin emiri değilse kafirlerin emridir dediler. Bunun üzerine İbn Abbas radiyallahu anh'a size Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetinden bu söyledikleriniz geçersiz kılacak deliller getirirsem dönecek misiniz? Onlardan neden dönmeyelim dediler. İbn Abbas radiyallahu anh'ıma Allah'ın emri usunda insanları hakem tayin etmiştir sözünüze gelince Allah azze ve celle kitabında Maide suresi 95. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! ihramlıyken iken avı öldürmeyin. İçinizden kim onu öldürürse, öldürdüğü hayvanın dengi ona cezadır. Bu cezayı Kabe'ye varacak bir kurban olmak üzere içinizden adalet sahibi iki kişi hükmeder. Buyuruyor. Yine Kur'an'da Nisa suresinin 35. ayetinde karı koca arasındaki anlaşmanızı konusunda eğer karı kocanın aralarının açılmasından korkarsanız erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin buyurulmuştur. Görülüyor ki bu hususları Allah Azze ve Celle insanların hakemliğine bırakmıştır. Evet e, burada antiparantez şunu belirtelim. Günümüzde bazıları şu ifadeyi kullanıyorlar. E, bizler harici değiliz. Harici sadece büyük günah işleyenleri tekvir edenlerdir. İşte bu. E, i̇bn Abbas radıyallahu karşılaştığı ilk harci fırkas, Haruri'ler e, kendilerince küfür saydıkları sebepten dolayı insanları tekfir ediyorlardı. Bu rivayet bunun delilidir. i̇bn Abbas radıyallahu devam ediyor. Bana Allah için söyleyiniz. Müslümanların kanının akmasını önlemek ve aralarını düzeltmek mi yoksa ihramlı kimsenin avladığı tavşan kanı ve onun sekizde biri olan değeri veya kadının şahitliği yüzünden çıkan tartışma mı daha çok önemlidir? Onlar evet bu kan dökülmesini önleyip Müslümanların arasını düzeltmek daha önemlidir dediler. i̇bn Abbas o halde bu birinci iddianızdan, itirazınızdan vazgeçtiniz mi? Dedi. Onlar da evet dediler. Ali savaştı fakat savaştıklarını esir ve ganimet olarak almadığı sözünüze gelince Anneniz Ayşe'yi mi esir alacaksınız? Eğer evet onu esir alıp onu da diğer esirler gibi sayacağız derseniz kesinlikle kafir oldunuz demektir. Yok. O bizim annemiz değildir derseniz yine kesinlikle kafir olursunuz. Bu itibarla iki sapıklık arasında kalıyorsunuz. Bundan da vazgeçtiniz mi? Onlar evet dediler. İbn Abbas radıyallahu anhuma Ali kendisinin müminlerin emiri olduğundan vazgeçti sözümüze gelince, size razı olacağınız bir cevap, cevap vereyim. Nebi aleyhissalatü vesselam, Hudeybiye anlaşma sırasında Ebu Süfyan ve Suheyl bin Amr ile sözleşme yaptığı sırada şöyle buyurmuştu. Ey Ali yaz. Bu Allah Resulü Muhammed'in anlaştığı. Ebu Süfyan ve Suheyl buna itiraz edip şöyle dediler. Biz seni Allah'ın Resulü olarak tanımıyoruz. Seni Allah'ın Resulü olarak tanısak seninle savaşmayız. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah'ım sen biliyorsun ki ben senin Resulünün. Ey Ali yaz bu Abdullah'ın oğlunun Ebu Süfyan ve Suheyl bin Amr'ın yaptığı anlaşmadır. Böylece... Onlardan 2000 kişi dönüş yaptı, gerisi kaldı ve isyana huruca devam ettiler. Bunların hepsi öldürüldü. Evet, görüldüğü gibi onlara yapılan uygulama, hüccet ihamesi yapılmadan durumlarının açıklığa kavuşturulmaması, aklarında hüküme varılmaması, onlar Müslümanlara saldırmadan kendilerine savaşılmaması. Subhaneke Allahumma ve bihamdik ve eşhedü la ilaha illallah ente ve esteğfiruke ve töb ileyk